Merhaba, rüzgar türbünü kanadı üreticisi Danimarkalı LM Wind Power şirketi Türkiye'de üretime başlayacak. Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak tesisin 2017 ortasında faaliyete geçmesi bekleniyor. Bugün Bergama'da düzenlenen basın toplantısında şirket yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre 450 kişilik istihdam yaratacak fabrika ilk etapta yıllık 500 megawattlık üretim kapasitesine sahip olacak bu kapasite zaman içinde 2 gigawata kadar yükselebilecek. Bununla birlikte şirket açıklamasında yatırımın ismi açıklanmayan önemli bir küresel rüzgar türbünü üreticisiyle gerçekleştirilen sözleşmelerle desteklendiğini belirtirken bu üreticinin ismi verilmedi. Bu tesis Danimarkalı üreticinin tüm dünyadaki 14. üretim tesisi olacak. LM Wind geçen ay Advent tarafından üretilen 8 megawattlık offshore rüzgar türbünü için 180 metrelik boyuyla dünyanın en büyük rüzgar türbünü kanadını üretmişti. Yenilenebilir enerji destek mekanizmasıyla rüzgar enerjisi için kilowatt saat başına 7.3 dolar sent uygulanan fiyat alımları Türkiye'de yerli üretim türbin kanadı kullanıldığında 0.8 dolar sent artabiliyor. Dolayısıyla bu yatırım bir ölçüde de bu teşvikten yararlanmak için yapılıyor. Yerli yatırımlar sadece rüzgarla sınırlı değil. Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden Ecore, Türkiye'deki güneş enerjisi kullanımını arttırmak için kendi güneş paneli üretim tesisini, hücre ve wafer üretimini kapsayacak şekilde kuruyor. Nidebor, Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde 32 bin metrekare alana kurulacak üretim tesisinin temeli birkaç ay önce atıldı. İnşasına başlanılan üretim tesisi ilk safhada 100 megawatt hücre üretim kapasitesiyle çalışacak. Yapımı da ise yaklaşık 12 ay sürecek bu tesisin ve ek yatırımlarla zamanla katlanacak ve minimum 600 megawata çıkarılması planlanıyor bu tesisin. Tüm güneş enerjisi sistemlerindeki en büyük maliyetli kalemse tabii ki güneşin panelleri. Çünkü bunlar olmadan hiçbir şekilde güneş enerjisinden istifade edilemiyor. Türkiye'ye de ya ithal edilerek temin ediyor bu paneller ya da üretim sürecinin büyük çoğunluğunu oluşturan hücreler yurt dışından ithal ediliyor son aşamada modül olarak Türkiye'de üretimi yapılıyor. 20'den fazla modül üretimi yatırımından sonra ilk defa wafer ve hücre üretimi Türkiye'de Ekorya tarafından yapılacak. Wafer ve hücre üretimi panel üretiminin kalbi. Teknolojisinde sırasıyla silisyum ingot, wafer, hücre ve modül üretimleri var. Türkiye'de wafer hücre ve modül üretimiyle sistemin en önemli yerinden üretimine başlanıyor. Eko CEO'su Serhan Süzer sektörde yerli üretim problemi var demiş. Üreticilerin tamamı hücreleri yurt dışından ithal ediyor ve burada laminasyon gibi süreçleri içeren modül üretimiyle paneli üretiyorlar. Bu da zincirin son halkası ve bence katma değeri yüksek bir üretim değil. Güneş enerjisinde emekleme aşamasında olduğumuz bu süreçte yerli üretim yapmak çok önemli bir eksikliği giderecek demiş kendisi. Üretim zincirinin tüm halkaları Türkiye'de üretilmeye başlandığında enerji bağımsızlığı adına önemli bir adım atılmış olunacak. Çünkü ham güneş ışınları bunun da potansiyeli Türkiye'de yüksek. Avrupa'da İspanya'dan sonra Türkiye en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip ülke. Üretim hacmini de arttırdıkça maliyet avantajı ...sunabilme şansımız olacak, bu da verimlilik sağlayacak demiş Süzer. Ecore, fotovoltaik, hücre enerjisi ve biyokütle konusunda uzmanlaşmış bir... ...EPC yani Mühendislik Tedarik ve inşaat ve Proje geliştiriyor. Büyük ölçekli enerji santralleri kurmanın yanı sıra yenilenebilir enerji alanında... ...niş projelere imza atmış, 50 megabatın üzerinde GES projesi yani güneş enerjisi santralleri var şu anda... Bu projelerin ilk ayağı olan 5 megavatlık Konya kulu projesini devreye almak üzereyiz demiş Süzer. Sonra Fazlar halinde Antalya, Adana, Osmaniye, Aydın ve Tokat illerinde de gez projelerine devam edeceğiz diyor. Türkiye sonunda güneş teknolojilerindeki yerli üretim engelini de aşıyor görünüyor. Ancak hala devletli yatırımların bu yönde olacağına kömür gibi kirli enerji teknolojilerine dönük olduğunu ne yazık ki belirtmek gerek bu sevindirici haberin ışığında. Yani önemli bir adım ama henüz Türkiye için yeterli bir adım değil. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz doldurularak yapılan golf sahası Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımıyla açılmış. 370 dönüm arazide kurulan sahanın 250 dönümü golf, 120 dönümü ise peyzaj ve rekreasyon alanı olacakmış. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz golf sahası ile ilgili şunları söylemiş. Deniz dolgusu yaparak oluşturduğumuz rekreasyon alanımızı golf alanına dönüştürdük. 9 delikli sahamızı tamamen bitirdik. 18 delikli hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'a ayrı bir değer katacak golf sahası aynı zamanda turizm aktivitesinde gelişmesinde büyük rol oynayacak. Bugün buranın açılışını yapmak. Bizim için çok önemli çünkü burası şehrimizin vitrine gibi. Yorumsuz olarak veriyoruz bu haberi siz dinleyicilerin değerlendirmesine bırakıyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.